Kadraj Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir Merhabalar Haftanın son filmini ve sinemadaki gelişmeleri değerlendirdiğimiz kadrajla yine birlikteyiz. Ben Şenay Aydemir ve Bu hafta vizyona giren filmlere bakacağız ağırlıklı olarak Yelçinler açısından yoğun bir hafta Toplam 7 filmi biz ona girdiğim bu filmlerden 5 tanesi yerli yapımlar. Hızlıca ee, e, onları değerlendireceğiz. Ee, arkasından da Ölümsüz Aşk ve Yılın Savaşı. Yani e, baş, yurt dışından ithal edilen filmlerin nasıl e, olduğunu, e, bizlere onlardan neler beklediğini <gülüyor> anlatacağız. E, haftanın e, merak edilen filmlerinden birisi hiç kuşku yok ki e, özellikle Ilk filmi uzak ihtimali izleyenler açısından Mahmut Fazıl Coşkun'u yönetti Yozgat Blues. İstanbul Film Festivali'nde e, serüvenine başlamıştı Yozgat Blues. Ercan Kesal'ın iyi oyuncu ödülünü almıştım burada. Daha sonra e, Altın Kozu'da ve Malatya Film Festivali'nde en iyi film ödülleriyle döndü e, film. E, açıkçası Yozgat Blues, Mahmut Fazıl Coşkun'un uzak ihtimali başladığı e, noktanın çok daha ileriye taşıyor. Olgun bir sinema diline doğru e, yönetmenin e, seyrini görmemizi sağlıyor. Kısaca hikayeden özet geçmek gerekirse e, Yavuz isimli bir e, şarkıcının Yozgat'tan gelen teklif üzerine öğrencilerinden birisi olan Neşe'yle beraber bu kenti gidişini e, orada tanıştıkları Sadri ve Kamil'le e, aralarında geçen hikayeyi anlatıyor. Ama bu e, Temel olarak aslında filmin birkaç ayağı var. Bunlardan bir tanesi Passo ee, dediğimiz meselenin yani bugüne kadar Türkiye sinemasında anlatılan, e, genel anlatılın üzerinden farklı olarak da zaten son yıllarda Passo'nun da kendi içinde bir dinamiği olduğunu, e, aslında o kadar durağın olmadığını, o dinamiğin içerisinde bir hayatların akıp gittiğini ve kendine göre şekillendiğini anlatması açısından e, filmin önemli bir ...kilevi olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında... ...bakıldığında da filmin şöyle bir... E, bizim için içimizden şöyle bir... E, ...özel anlamı da olmalı. E, film aslında İstanbul'la... taş arasındaki mesafenin giderek... ...kapandığını ve e, İstanbul'daki... ...paşla ile İstanbul'u... ...biraz e, görmemize sağlıyor. Yani e, kentlerin... ...giderek birbirine benzediğini... E, ...bunların giderek birbirinin e, aynısı olmaya başladığını görüyoruz ki... ...bu filmin bize gösterdiği en güçlü şeylerden bir tanesi. E, zaten İmretmen bunu gerçekleştirip bunu e, bize anlatmak için de... E, ...hem İstanbul'da hem de Gozgat'ta olduğumuza dair... ...özel bir kentsel doku motifi vermemeye özen gösteriyor. Yani o hikayenin herhangi bir yerde değişinebileceği, yani ...bütün her yerin aslında artık birbirine benzemeye başladığını e, anlatıyor. Bunun dışında e, tabi e, Ercan ve filmin e, oyuncu kadrosunun daha doğrusu Ayça Dammıcan'ın, Tansi Üçem'in, Nadir Sarıbıcan e, müthiş oyuncuları e, olduğunu ve e, öngörülenin aksinde filmin içerisinde yoğun bir mizah duygusunun da var olduğunu hatırlatalım. Özgat Blues bu haftanın e, önemli seçeneklerinden bir tanesi. E, hatırlatalım başka sinema salonlarında bir sona girecek yani. E, aklımda kaldığı kadarıyla e, İstanbul'da Kadıköy Rex, Beyoğlu Beyoğlu, e, Skiz, e, Metro City Sinema Pink ve şimdi şimdisi hatırlayamadığım bir sinemada Bursa, Ankara ve e, Eskişehir'de gösterilecek. Yani başka sinema salonlarını takip ederseniz e, Twitter, Facebook ve internet adresinden e, filmi izleyebilirsiniz. Yani size en yakın salonu ve seansı bulma şansınız olacaktır. E, haftanın bir diğer e, yerli yapımı ise e, <gülüyor> Maktan Dik Filmlerimin e, fırsatı bulunmadım ama 90'den topladığınızdan Ragaoka'yı e, Reklamlardan da hatırlarsınız Şimdi de e, bir komedi filmi e, ile karşımızda e, Gokai hem baş bölünü da oynadığı e, Filmde iki farklı karakteri canlandırıyor Gokai e, Açıkçası filmi izleyenlerin e, filmle ilgili yorumları çok parlak değil. Ama e, belki hani film hakkında yazılanlara ve fragmanına bakarak e, böyle bir komedi filmi izleyip istemediğinizde, iz, izleyip istemediğinizde karar verebilirsiniz. E, bir başka e, filmimiz e, Kızım için. Bu haftanın diğer e, çıkan e, yapımlarından daha doğrusu dikkat çekici yapımlarından bir tanesi e, bunlar, e, ve buna yetkin ikinciler ve daha ace başrollerde oluyor e, filmin yönetmen koltuğunda ise Hakan Aksun yer alıyor e, işte karısından boşandıktan sonra kendisine evet. e, kendi hayatıyla ilgilenmeye başlayan bir adamın e, babasından habersiz büyüyen kızıyla karşılaşması ve aralarında e, yaşananlar anlatılıyor e, İlginç bir deneyim olabilir özellikle e, baba kız bir tercih yapılabilir aileler için e, hafta sonu tercihlerinden bir tanesi olarak e, bu filmi dikkate sonabiliriz Şimdi kısa bir ara verelim aradan sonra haftanın diğer filmlerini de göstereceğiz Terk edişlerin, dönüşlerin her gece Kararsız kapımın önünde saatlerce Ah bu terk edişlerin, dönüşlerin her gece Beklerim çaresiz, penceremde gizlice Ah kırılırsın, bir sözün yeter Kalkar gidersin Geceler Geçer Nedir Bu Hallerin Nedir Bana Bir Anlatan Olsa Kararsızlık Mı Bu Sevda Mıdır Yoksa Ah Bu Gelgitlerinle Kararır Uzar Gece Çarpar Yüreğim Yine De Her dönüşünde. Ah bu terk edişlerin, dönüşlerin her gece Kararsız kapının önünde saatlerce Ah bu terk edişlerin, dönüşlerin her gece Beklerim çaresiz, penceremde gizlice Nedir beni tutsak eden? Bekleyip duruşum neden? Kararsızlık mı bu? Sevda mıdır yoksa? Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece. Çarpar yüreğim yine de her dönüşünde. Kapımının önünde saatlerce. Ah bu gel gitlerinle karar uzar gece. Çarpar yüreğim yine de her dönüşünde. Merhabalar, Kadir Bey'imle birlikteyiz. Ee, bu haftanın ee, dikkat çekici bir diğer yapımı ise ee, Dustin Dinkin'in ilk yani ilk uzun metraj dökü draması ee, Saroyan Ülkesi. E, Saroyan Ülkesi bir sürenin sürdüğü bir Ermeni ailenin 1908'de e, Amerika'da dünyaya gelen e, oğlu William Saroyan'ın e, 1964 yılında bir lise yaptığı yolculuğu. Anlatıyor. E, William Soryan e, Amerikan edebiyatının e, çok, çok önemli e, isimlerinden birisi. E, hemen yanlışken e, söyleyelim bilim Soryan'ı merak edenler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler bugün e, radikal kitabı ikine e, edinebilirler. Orada William Soryan'ın edebiyatı ve yaşamı hakkında geniş bir dosya bulacaksınız. Bunu da bilimi e, yanlışken e, not edelim. E, William Soryan'ın edebi kişiliği bir tarafı var. Bütün çocukluk, yani bütün hayatı boyunca ailesinden Bitlis'in hikayelerini dinlediği için e, Asalarının topraklarını çok merak ediyor 1964 yılında Türkiye'ye geliyor. E, ve Türkiye'de şimdi e, e, düşündüğüm kamerası da e, Sarayan'ın Bitlis'e doğru yaptığı yolculuğu takip ediyor. Film boyunca Sarayan'ın metinlerinden e, derlenmiş bir ee, öyküde bize eşlik ediyor. Ama e, burada ağırlıklı olarak e, e, işte e, Ermeni derin Türkiye'den nasıl kovulduğu, çıkartıldığı ya da e, yani Ermeni meselesinden daha ziyade soruyorum. E, çocukluk, kimlik, bellek, toprak ve aidiyet meselesi üzerine söylediği şeyler üzerinden aslında e, aidiyet vurgusuna özellikle vurgu yapıyor ki bu e, yalnız e, bu topraklarda yaşayan ermin değil aynı zamanda e, işte e, güvenlik gerekişirliği köylerinden e, çıkartılan e, Türklerin işte bugün <gülüyor> e, topraklarını kaybetmek zorunda hesler hes, HES projeleriyle topraklarını kaybetmek zorunda kalan e, lazların Gürcülerin ve Türklerin de, e, bir problemi aynı zamanda ekonomik nedenlerle e, büyük kente gelmek zorunda kalan doğduğu topraklara ait kendine ait topraklara. E, mesafe koymak zorunda kalan insanların da Sarıya'nın duygusunu çok kolay e, anlayabileceğini, onun yaşadığı e, hissettiği boşlukları hissedebileceğini düşünüyorum. Bu bakımdan e, e, önemli bir film. E, Sarıya'nın şey ülkesi özür dilerim. E, bir küçük hatırlatma yaparak e, bu filmin bahsini kapatmak istiyorum. Filmim e, bugünden itibaren Beyoğlu Sineması ve Kadık Bey'in Moda sahnesinde dizilerle buluşacak. Başka sinema salonlarında olacak yine. Haftanın merakla beklenen filmlerinden bir tanesi tabii ki Çalgı Çengi. Ee, özür dilerim. Çalgı Çengi'yi yaratan e, ekibin e, yeni filmi e, Düğün Dernek. E, biliyorsunuz bu ekip ilk önce Çalgı Çengi e, filmiyle gündeme e, gelmişti. ve Bu film e, komedi türünde iyi olumlu övgüler almıştı. Daha sonra İşler Güçleri isimli televizyon dizisi e, oldukça popüler oldular. dizi de e, aynı şekilde başarıya kaldı. Şimdi diziyi bitirdikten sonra aynı ekip e, bir e, komedi filmiyle Çalgı ile karşımızda. E, Filminle ilgili genel kanı e, filmin komedi yükünün iyi olduğu, e, izleyenleri güldürdüğü e, ama sinema duygusunun zayıf olduğu şeklinde. Daha çok skeç skeç e, ilerlediği şeklinde. Dolayısıyla ee, sinemada gülme efekti arayanlar için haftanın seçeneklerinden bir tanesi olacaktır. Çavuk Çeng'le. Bitirmeden önce kısaca haftanın yar yapımlarını da ee, değinmek gerek. Bunlardan bir tanesi Ölümsüz Aşk ki e, bence haftanın e, öne çıkan önemli tıklarından bir tanesi biraz e, Amerikan yol ve suç filmlerinin e, modern versiyonu gibi e, bir tür Boney ve Clyde hikayesi gibi ele alabileceğimiz Ölümsüz Aşk. Kesin Atlet ve Ornay başlığında e, yer aldığı film e, Güneyli bir aşk hikayesini anlatıyor aslında. E, e, Teksas'ta bir çift e, bir vesileyle yolları düşüp e, kaçmak zorunda kalıyorlar. ateşlerinde polislerle e, bir yol hikayesine dönüşüyor hikayem. hikaye. E, Filmin daha önce kurgucu olan yönetmenin, kurgucu olan David Lowery'nin ilk filmi. Filmin bu anlattığı sert ve değişik yol hikayesi dışında yeni bir yönetmeni de müjdelediğini söyleyebiliriz ki David Lowery'nin tarzının Eves e çok benzediğini, onu anlaştırdığımız dönemlerini anlaştırdığı şeklinde eleştiriler de yapıldı, yorumlar da yapıldı. Dolayısıyla Ölümsüz Aşk yeni ve genç bir, yönetmen, yeni bir yönetmeni keşfetmek için haftanın öne çıkan seçeneklerinden bir tanesi. Bu soktu. Kadraj'dan bu kadar. Gelecek hafta yine sinema gündemiyle birlikte olacağız. İyi bir hafta sonları. Kadraj Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir